Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salihetü vesselam ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygıdeğer dinleyenler Riyazu ı Salih'in hadis kitabımızın 46. babı olan Allah için sevmek konuyla ile ilgili ayetler Muhammed Allah'ın elçisidir O'nun yanında yer alan Müslümanlar da inkarcılara karşı son derece kararlı ve şiddetli, birbirlerine karşı ise alabildiğine şefkatli ve merhametlidirler. Onlar imanlarının sağlamlığı, prensiplerinin kesinliği, düşüncelerinin netliği sayesinde kafirlerin baskı ve dayatmaları karşısında çelik gibi sağlam dururlar. Onların namazda eğilerek ve secdeye kapanarak Allah'ın nutuf ve rızası için yalvardıklarını görürsün. Secde izinden oluşan nişanları, yüzlerinde tevazu, şefkat, sevecenlik ışıltısı halinde parlamakta, ibadetin kazandırdığı güzellik, letafet ve aydınlık bütün tavır ve davranışlarında görülmektedir. Bu, onların Tevrat'ta anlatılan nitelikleridir. İncil'deki nitelikleri ise şöyledir. Mümin tıpkı filiz veren bir tohuma benzer ki, bu minicik filiz zamanla güçlenir, serpilir ve kökü üzerinde dimdik ayağa kalkar. Öyle ki kendisini yetiştiren çiftçileri hayran bırakır. İşte Allah her devirde böyle müminler yetiştirecektir ki, onlar sayesinde mazlumlara zulmeden inkarcıları çileden çıkarsın ve zulmün saltanatını Onların eliyle al aşağı etsin. İşte bu yetişmekte olan taptaze filizler var ya. Allah onlar arasından Kur'an'a yürekten inanan ve bu imana yaraşır güzel ve yararlı davranışlar gösterenlere kendi katından bir bağışlama ve muhteşem bir ödül vaat etmiştir. Fetih Suresi Ayet 29 Yine Haşr Suresi Ayet 9'da Rabbimiz buyuruyor. Vaktiyle Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan Medine'li fedakar Müslümanlar, kendi ülkelerine göç eden Mekkeli muhacirleri canları gibi severler ve onlara fazladan verilen ganimetlerden dolayı içlerine en ufak bir kıskançlık, bir burukluk duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile daha muhtaç durumda olan mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Unutmayın, her kim nefsinin bencillik, kıskançlık, cimrilik gibi ihtiraslarından korunursa, işte dünyada ve ahirette kurtuluşa erecek olan onlardır. Konuyla ilgili olarak Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmekte. Kimde şu üç özellik varsa... O kişi imanın tadını almış demektir. Allah ve Resulü'nü her şeyden ve herkesten fazla sevmek, sevdiğini yalnızca Allah için sevmek, sevmediğini de yine sadece Allah için sevmemek, Allah kendisini inkar bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşi atılıyormuş gibi çirkin ve tehlikeli görmek, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kendi rahmet gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı ve insanların müthiş bir sıcaklıkta kan ter içinde kalacakları mahşer gününde şu yedi sınıf insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. Adil yönetici, Rabbine kulluk ederek tertemiz bir hayat içinde yetişip büyüyen genç,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 Sağ elinin verdiğini, sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, yalnızken Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mahşer günü Allah, yalnızca benim rızam için birbirlerini sevenler nerede? Benim rahmet gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı ve herkesin sıcaktan bunaldığı bugün onları kendi rahmet gölgemde barındıracağım buyurur. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki,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 Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kişi başka bir köyde bulunan din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah o adamı koruyup gözetmesi için geçeceği yol üzerinde bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanından geçerken melek ey Allah'ın kulu nereye gidiyorsun diye sordu. Adam şu ileriki şehirde bir din kardeşim var onu ziyarete gidiyorum cevabını verdi. Melek o adamdan elde etmek istediğin bir menfaatin mi var dedi. Adam hayır ben onu yalnızca Allah rızası için seviyorum. Bu yüzden onu ziyarete gidiyorum dedi. Bunun üzerine Melek ben Allah tarafından sana gönderilen bir elçiyim sana müjdeler olsun. Sen onu Allah için nasıl seviyorsan Allah da seni ...öylece seviyor diye karşılık verdi. Bera bin Azib radiyallahu rivayet edildiğine göre... ...Peygamber aleyhisselam... ...Ensar, Mekke'den gelen Müslümanlara kucak açan... ...onlara yardım eden Medine'li Müslümanlar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak müminler sever ve onlara ancak münafıklar düşmanlık eder... Kim ensarı severse Allah da onu sever. Kim de müminlere yardımcı oldular diye onlara düşmanlık ederse Allah da ona düşmanlık eder. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle demiştir. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, ''Benim rızam için birbirlerini sevenlere, cennette peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği yüce makamlar ve nurdan yapılmış yüksek koltuklar vardır. Evet saygıdeğer dinleyenler, tabiun neslinin büyük alimlerinden olan ve Aiz bin Abdullah adıyla da tanınan Ebu İdris el-Havlani rahimallah anlatıyor. Bir gün Şam Mescidine gitmiştim. Bir de baktım ki güleç yüzlü bir delikanlı ve başına toplanmış bir grup insan bunlar bir konuda görüş ayrılığına düştüklerinde hemen o delikanlıya soruyor ve söylediklerini kabul ediyorlardı. Bu gencin kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel radiyallahu anh'dır dediler. Ertesi gün el kenden mescide koştum. Baktım ki o genç benden evvel gelmiş namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar bekledim. Sonra karşısına geçerek selam verdim.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 Yalnızca benim rızam için birbirlerini seven, benim rızam için bir araya gelen, benim rızam için birbirlerini ziyaret eden ve benim rızam için hayır yollarına gayret gösterenler benim sevgimi hak etmişlerdir. Miktat bin Madi Kerib anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu dile getirmektedir. Din kardeşini seven kişi Müminler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının gelişip kuvvetlenmesi için kendisini sevdiğini ona söylesin. Din kardeşini seven kişi müminler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının gelişip kuvvetlenmesi için kendisini sevdiğini ona söylesin. Muaz bin Cebel radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhissalatü vesselam onun elini tutarak şöyle söyledi. Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki seni gerçekten seviyorum. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk yapmakta bana yardım et. Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Peygamber aleyhisselatu vesselamın yanında bir sahabi bulunuyordu. Bir başka sahabi oradan geçti. Peygamber aleyhisselamın huzurundaki sahabi, ey Allah'ın elçisi, ben bu kişiyi gerçekten seviyorum dedi. Peygamber aleyhisselam peki sevdiğini ona söyledin mi diye sordu. Sahabi hayır dedi. Peygamber hemen git ve bunu ona söyle buyurdu. O da derhal kalkıp o kişinin arkasından yetişti ve ben seni Allah için seviyorum dedi. O da beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin karşılığını verdi. 47. Bab Allah'ın sevgisini kazanmak. Konuyla ilgili olarak Ali İman Suresi 31'de Rabbimiz buyuruyor. Ey Muhammed Allah'ı sevdiğini iddia eden ve onun sevgisini kazanmak isteyen kimselere de ki. Allah'ı gerçekten seviyorsanız Allah'ın emirlerinizi ileten bir elçi olarak bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah pişmanlıkla tövbe edildiği takdirde en büyük günahları bile bağışlayandır, merhamet edendir. Maide suresi ayet 54'te Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler! İçinizden her kim dininden dönecek olursa Allah onlar yok eder ve yerlerini öyle bir toplum getirir ki hem Allah onları sever, hem de onlar Allah'a severler. İnananlara karşı alabildiğine merhametli ve alçakgönüllü, kafirlere karşı da son derece şahsiyetli ve onurludurlar. Kur'an'ın öngördüğü adalet sistemini yedi yüzünde hakim kılmak için Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Bu yolda Karşılarına çıkabilecek hiçbir engel onları durduramaz. Çünkü onlar hiç kimsenin kınamasından, tehdit ve işkencesinden korkmazlar. Yalnızca Rablerinin rızasını kazanmak amacıyla emin ve kararlı adımlarla hedefe doğru yürürler. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine bahşeder. Ayrıca ilahi lütfa nail olmak isteyen ve bu yolda Gereken çabayı harcan her kuluna hangi ırka, hangi topluma, hangi cemaate mensup olursa olsun rahmet kapılan sonuna kadar açar. Öyleyse güzel davranışlar göstererek onun lütfuna layık kullar olmaya çalışın. Unutmayın ki Allah'ın lütuf ve merhameti sınırsızdır. O her şeyi bilendir. Konu ile ilgili olarak Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam şöyle demiştir. Yüce Allah buyuruyor kim benim kullarımdan ihlas ile bana kulluk ederek sevgimi kazanan bir dostuma düşmanlık yaparsa ben de ona karşı harp ilan ederim. Benim sevgimi kazanmanın yolu şudur kulumu bana yaklaştıran şeylerin benim katımda en değerli olanı kendisine farz kıldığım ibadetlerdir.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 Bana sığınırsa onu mutlaka korurum ancak elbette bu Allah'ın veli kulları diye nitelenen kimselerin hiç yanılmayacakları bütün söz ve davranışların Allah tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben filanı seviyorum sen de onu sev diye emreder. Cebrail de okulu sever. Sonra gök halkı olan melekler topluluğuna Allah filanı seviyor. Onu siz de sevin diye seslenir. Göktekiler de onu severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Nitekim Rabbimiz buyuruyor ki iman eden ve bu imanın geri olarak güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyanlara gelince sonsuz merhamet sahibi Allah sevgisiyle onları ödüllendirmek, kendilerini şefkatli, merhametli ve sevecen insanlar haline getirmek ve böylece onların bütün varlıklar tarafından sevilip sayılmasını sağlamak üzere onlar için bir sevgi yaratacaktır. Yani günahkar, kibirli ve ahlaksız insanlar hiçbir zaman kalpleri fethedemeyeceklerdir. Fakat insanları doğrulukla, Samimiyetle ve örnek davranışlarıyla doğru yola çağıranlar, işin başında düşmanlık ve ilgisizlikle karşılaşsalar bile sonunda halkın sevgisini kazanmayı başaracaklardır. Müslüm'ün bir rivayetinde Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu kaydedilmektedir. Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben filanı seviyorum sen de sev diye emreder. Cebrail de onu sever ve gök halkına, Allah filanı seviyor, onu siz de sevin diye seslenir. Gök halkı da o kimseyi sever, sonra yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Allah bir kula gazap, gazap ettiği zaman da Cebrail'e ben filanı sevmiyorum sen de onu sevme diye emreder. Cebrail de onu sevmez, sonra gök halkına Allah filan kişiyi sevmiyor, onu siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmez der. Sonra da yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır. Ayşe radiyallahu anhâh'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam ashabtan birini küçük bir askeri birliğin başında komutan olarak göndermişti. Bu kişi bölüye her namaz kıldırışında İhlas suresini okuyarak kıraatını bitirirdi. Birinci ve ikinci rekatın sonunda Zamm-ı surenin ardından mutlaka bu sureyi de okurdu. Dönüşte onun bu halini Peygamber aleyhisselama anlattılar. Allah Resulü ona niçin böyle yaptığını sorun buyurdu. Onlar da sordular. Adam ben namazı kısa tutmak istediğim veya başka sure bilmediğim için böyle yapıyor değilim. İhlas suresi Rahman olan Rabbimin özelliklerini anlattığı için onu okumayı çok seviyorum dedi. Adamın cevabını peygambere naklettiler. Resulullah bu adam yeni ibadet şekilleri mi icat ediyor? Bu yaptığı sünnete aykırıdır ve bid'attir. Söyleyin ona bunu bir daha yapmasın demedi. Bilakis Kur'an ve sünnetin özüne ve genel ilkelerine uygun olan bu davranışı överek öyleyse Allah'ın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyin buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler bir sohbetin daha sonunda gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.